ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه تعالى عليهم وعلينا أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك على ما تشاء قدير اللهم عزيز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأفضل والآخية والموافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَةَ ve نَارِ يَا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Ey bizim Allah'ımız! Sen bizleri yoktan var ettin. Varlığından haberdar ettin. Bizlere en sevgili peygamberini gönderdin. Ve ona peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam dinini mümessil olan Kur'an-ı Kerim'i inzal ettin. Sana hamd senalar olsun ya Rabbi. Senin lutfunla ve kereminle Ya Rabbi Bizler Bizler Bütün hayırlara muvaffak oluruz Ya Rabbi Sen bizleri bütün hayırlara muvaffak eyle Ya Rabbi Ya Rabbi nefsimizin şerrinden Kötü amellerimizin şerrinden Mühsit insanların şerrinden sana sığınırız Ya Rabbi Sen bizleri koru Ya Rabbi Ey bizim Allah'ımız Nerede olursak olalım Senin kainatın Senin dünyanda yaşıyoruz Bulunduğumuz yer, her yerlerde Ya Rabbi Şeytanın şerrinden bizleri koru ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e isabet eden şu son zamanlarda mazlum insanları, mazlum insanları katleden o mazlum Müslümanları heder etmeye çalışan münafık zümleleri sen yok eyle ya Rabbi. Suriye'deki kardeşlerimize, Çeçenistek'in de kardeşlerimize, dünyanın her tarafındaki bütün Müslüman kardeşlerimize senin uğruna cihad eden, bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi, sen lutfıyla, ihsan ile ya Rabbi, ya Rabbi kabul olmayan dua'dan, korkmayan kap'ten, menfaat vermeyen ilimden sana sığınırız ya Rabbi. Sen bizleri muhafaza buyur, ey bizim Allahımız. Evet değerli kardeşlerim, bugün gene büyük bir sahabenin hayatından sizlere bahsedeceğiz. Bu büyük sahabe, büyük sahabe kendisi yakışıklı, genç. Büyük bir aileden Kabileden gelen bir kişi Ebul Abbas Ebul As bin Rabia Rabi'nin Rabi oğlu Ebul As Rabi'nin oğlu Ebul As Hazretleri Bundan bahsedeceğiz Bu Kabilesinin içerisinde ileri gelen Dirayetli Görüşü gayetin geniş olan Bir kişiydi Bu kişi gayetin atıcılıkta Feraset'te ileri gelen, akranlarını ileri geçen bir kişiydi bu kişi. Bu kişi büyük bir aileden yetiştiğinden dolayı da hem çevresi geniş, hem etkili, hem de sözünde müessir bir zat idi. Aynı zamanda, aynı zamanda Kureş kabilesinden olduğundan dolayı da, olduğundan dolayı da ticaretten gayet haberdar idi. Malumdur ki Kureş kabilesi yaz aylarında yaz aylarında Şam diyarına, kış aylarında da Yemen diyarına hicret, e, ticaret yapmak için büyük güzeller, düzenlerler idi. Ondan dolayı ecda adından varis kalan bu ticareti de gayet güzel anlamaya başlamış idi. Bu kendisine ait kendisine ait bir ticaret kafiresi var idi. Ticaret kafiresi var idi. Yüz tane deve 200 kişiye geçkin bunlarla beraber ticaret yapar idi. Şam diyarına sık sık gider idi. Yemen diyarına sık sık gider idi. Bu kadar mara sahip olan bu kişi bu kişi elbetteki elbetteki etrafını etrafını güzel besleyen, onlara güzel güzel bir hatıra bırakan, emanette ilgili kendisi müşerref olan bir kişi olduğundan dolayı da olduğundan dolayı da bazı kişileri mal verillerdi, para verirlerdi, Şama gider iken giderken e gider iken bizim namımıza da ticaret yap idi. Çünkü kendisine gayetin güveniyorlardı idi ve kendisi emin idi, doğru idi, itibari gayetin geniş bir kişiydi bu kişinin. Bundan dolayı bundan dolayı kendisi kendisine verilen bütün emanetleri emanetleri de hakkıyla ifa eder yerine getirirdi ve Hazreti Hatice annemiz kendisini teyzesi oluyor idi. Hatice annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi Hatice annemizde kendisinin teyzesi oluyor idi. Hatice annemiz bunu çok seviyor idi. Aynı bir oğlu gibi bağrına basıyor, gördüğünü gösteriyor, bildiğini bildiriyor. Ticarette mahareti gayet geniş olduğundan dolayı da Hazreti Hatice annemiz buna ticaretin teknisyenleri, ticaretin detaylarını kendisini anlatıyor idi. Evet, sadece mesele bununla kalmıyor idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde kendisini gayet sever, takdir eder ve onu barına basar idi. Bu kadar sevgili idi. Hem Peygamber Efendimiz yanında sevgili idi, hem de Hazreti Hatice annemizin yanında sevgili idi. Evet, bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört tane kızı vardı. Zeynep büyük kızları Rugeyye, Ümmü Kulsüm ve Fatıma annemiz. Fatıma annemiz. Peygamber Efendimiz'in kızları idi. Kızların en büyüğü de Hazreti Zeynep. radıyallahu anha. Allah'ından razı olsun. O idi. Zeynep gelişken bir çocuktu. Böğüyor idi. Ekranların içerisinde hem güzel hem de terbiyeli hem de ayrıyeten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Büyük bir sevgili kızıydı. Bundan dolayı, bundan dolayı Mekke ehli, Mekke ehli Peygamber Efendimizin bu kızına, bu kızına dünür olmak için herkes gözünü dikmiş idi. Ama kim ulaşabilirdi? Kime nasip olabilirdi? Kime takdir etmiş ol, olmuş olabilirdi? Zeynep annemizi bir zevce olaraktan evet bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sevgilisi, sevdiği Hatice annemizin sevmiş olduğu, sevmiş olduğu Evet Ebu'l As hazretlerine nasip olacak olacaktı Ebu'l As kendisiyle evlendi Zeynep'le evlendi Zeynep'le evlendi O sıralarda Peygamber sallallahu daha peygamber değildi Peygamber değildi Peygamberlik onuru, şerefi de, işte o sıralarda ondan kısa bir süre sonra Resul-i Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Allah peygamberliğini ilan etti. Ve peygamber Efendimiz evlendi kısa bir süre sonra peygamber oldu. Resul-i Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet peygamber oldu ama Hazreti Ebulas Hazretleri henüz Müslüman değil. Peygamber Efendimiz'e ilk iman edenler hem Hatice annemiz hem de Zeynep, Rükayya Ümmü Külsüm ve Fatıma. Kızların da en küçüğü Fatıma annemiz idi. Hepisi Müslüman oldu. İman ettiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O mübarek cemalına, o, o mübarek haline, o güzel durumuna o Peygamber Efendimizin üzerine inen Kur'an-ı Kerim'e ilk defa bunlar bağrına bastı. İman ettiler. Ancak Ebul As. Zeynep olan hanımı ne kadar iman etse de kendisi iman etmedi Peygamber Efendimiz'e iman etmedi kendisi ve kendisi ufak da olsa bir onurluk var idi milliyetçilik var idi ecdadının tabi olmuş olduğu dini terk etmek gayet zor geldi kendisine kendisine gayet zor geldi bu dini terk etmedi bunu te dini terk etmedi oysa ki Zeynep'i ailesi Zeynep'i çok seviyor idi her şeyin üstünde tutar idi. Onun hatırına o dine girmesi gerekiyor idi. Ama germe, girmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arz etmiş olduğu bu arzuyu Ebu'l As damadı yerine getirmedi. Yerine getirmedi. Ve bir müddet küfürde devam etti. Evet ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine üzerine şiddet arttıktan sonra resul Şan Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Evet onun üzerine, onun üzerine hicret ettikten sonra Ebul As'ın kabilesi, Kureyş kabilesi şeye baskı yaptı. Ebul As'a baskı yaptı. Dediler ki, sen dediler Peygamber'in kızını bırakacaksın. Niteküm, Mümkürsüm, Rokoye'yi bıraktılar gibi, boşattılar gibi. Sen ne zaman ki peygamberin kızını bırakacak olursan peygamber onlarla meşgul olur bizlere fazla meşgul olamaz dolayısıyla bizlere de yeni gelen dinini nakşedemez dediler sen bunu bırakacaksın dediler çok ısrar ettiler israr ettiler Zeynep'i bırakmaları için bırakması için Ebu Laz Hazretlerinin ve bunun üzerine bunun üzerine peygamber Efendimiz sallallahu damadı buyurdu ki hayır asla ben bırakmam o benim ailemdir onu ben çok seviyorum Nere gidersem o benimle beraber olacaktır. Dünyanın bütün kadınlarını bana vermiş olsanız gene de ben Zeynep'i bırakmam diye onlara bu cevabı verdi. Asla bırakmam dedi. Yemin ederim ki Allah'ım o bırakamam dedi. O benim samimi dünyada dostumdur. Dünyada en sevgili varlık benim odur dedi. Nasıl bırakabilirim diye çağrı onlara cevabını verdi. Oysa ki Rugeye'le ömür gülsün mü Peygamber Efendimiz'i evine gönderdilerdi. Peygamber Efendimiz bunlara çok sevindi evlerine geldiğinden dolayı. Ancak Ebul As da bırakır diye ona da sevindi. Ama kendisi bir baskı yapamadı. Çünkü kendisini iman eden bir damadı görmek istemiyordu. İman etmeyen bir damadı görmek istemiyordu. Allah-u Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bununla beraber baskı yapacak bir halde de değildi. Benim kızımı bırak diye. Evet hal böyle devam ediyor. Peygamberimizin kızı hala hanımı, Ebul As'a hala eski dinlerine tabi olmuş, o halde kendisini onlardan ayıramıyor. Milliyetçilik kendisini almış vurmuş, hala gözlerini milliyetçik vurmuştu. Evet, ne zaman ki Allah'ın Resulü Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra, hicret ettikten sonra, Kureyş dediler ki, biz Peygamber'i selbest bırakamayız. Peygamberler cihaz mücadele etmek için bedir savaşına hazırlandılar. Bedir savaşına hazırlandılar, bir ordu teşkil ettiler. Büyük bir ordu, Peygamber Efendimizi, Peygamber Efendimizin hem varlığını hem dinini imha etmek için bedir savaşına hazırlandılar. Ve bu bedir savaşına giderken Ebu'l Asla mecbur kaldı beraber gitmeye. Ne kadar istese ben gitmeyeceğim diye ama gene de vazgeçemedi ve onlarla beraber Bedir Savaşı'na bu savaşına savaşına iştirak etti ve Bedir Savaşı'na katıldı. Ebu As Hazretleri. Evet Bedir Savaşı öyle bir savaş idi ki Allah onların istediklerini vermedi. Hak hak batıla galip geldi. Onlar mağlup oldular. Kaçan kaçan kaçlı kulturdu. Ölen öldü, esir düşen esir düştü. Bedir Savaşı'nda Müslümanlara Allah büyük bir galibiyeti verdi. sahabe bu zine, bu büyük sava sağ zafer nasip oldu. Evet esir düşenlerin içerisinde Ebu'l-Asta var idi. Ebu'l-Asta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna esir düştü. Bunun üzerine Allah'ın Resulü bir toplantı yaptı. Esirler için hakkında sahabelerden istişare yaptı. Ve sahabelerin durumlarına göre fidye veren selbest bırakılacak dedi. Kim fidye verecek olursa, fidyesi gelecek olursa, selbest bulaşacak dedi. Kimisine dört bin dirhem, kimisine bin dirhem, kimisine daha fazla, kimisine daha az. Çünkü esir düşenlerin hepsini sahabeler biliyordu. Allah'ın Resulü idi ki bunun durumu bu kadar, kavminde bu kadar şerefi, onuru var, bu buna layıktır, bu kadar diye verirse, bunu selbest bırakılacak diyerekten Peygamber Efendimiz bu fermanı çıkarttı. Bunun üzerine bunun üzerine Mekke'yi mükerremeden herkes geldi. esirlerini kurtarmak için. Ebul As Hazretleri'nin hanımı Mekke'de. Zeynep ı biz Mekke'de. Kim gelecek? O da bir elçi gönderdi. Elçi gönderdi. Elçiye elçiye annesinin zifat gecesi hediye vermiş olduğu bir altın gılade vardı. Altın gıladeyi onu al götür eşime diye olaraktan bunu ver eşimi al gel dedi. O elçi geldi Mekke-i Mükerreme'den Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldi. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz bu hediyeyi görünce, hediyeyi görünce hemen tanıdı. Bu Hatice'nin vermiş olduğu hediyedir dedi. Benim kızıma bu hediye o vermiştir dedi. Diyerekten Peygamber Efendimizin yanında ufak bir örtü vardı. Gözünün önüne aldı ve bu şekilde üzüntüyle Zeynep'i düşündü ve çok üzüldü. Ve çok üzüldü Allah'ın Resulü. Kızının görmüş ol göndermiş olduğu o diyeyi alınca onu görünce, onu tanıyınca çok üzüldü. Allah'ın Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eshab-ı kirama bu benim kızımın hediyesidir. Dileride ondan gelmiştir diyerekten Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'a dedi ki evet bu hediye onundur. İstediğini yapınız. İstediyseniz alınız bu hediyeyi, selbest bırakınız. İsterseniz selbest bırakınız bu hediyeyi de almayınız diye. Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'a bu şekilde emretti. İster hediyeyi alınız, selbest bırakınız. İsterseniz ediyi de almayınız, selbest bırakınız. Deyince Allah'ın Resulü'ne dediler ki fakalu dediler. Onlar nam. Ey Allah'ın Resulü Önemli olan sen mesur ve saadet ve güzel hal içerisinde ol. Ey Allah Resulü. Sen nasıl arz edersen biz bunu böyle yaparız dediler. Hediye de almadılar, selbes bıraktılar. Evet, onun üzerine, onun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l Ası huzuruna çağırdı. Ebu'l Ası dedi ki, ey Ebu'l As seni selbes bırakıyoruz. Mekke'ye gideceksin. Bir şartla benim kızımı derhal derhal göndereceksin bana göndereceksin tehir etmeden uğraşır ulaşmaz kızımı Medine'ye göndereceksin dedi. Bunun üzerine Ebul As Mekke'ye geldi. Mekke'de kısa bir zaman içerisinde hiç durmadan Peygamber Efendimiz'e vermiş olduğu o sözü yerine getirmek için elinden gelen gayreti harcadı. Bir deve hazırladı. Erzağını temin etti. Erzakını temin etti. Kardeşi Amr ibn Rabia dedi ki bu deveye bineceksin. Bir de hevdeç yaptırdı devenin üstüne. Hevdeç yaptırdı. Mekke'nin dışında bekleyenler var. O Mekke'nin dışına bekleyenlere Zeyneb'i teslim edeceksin. Derhal götürecekler. Peygamber'e babasını yanına diye emretti. Amr'a bu şekilde söyledi. Amr derhal kırcını kuşandı. Devesini çekti dövesinin üzerine Zeynep'i bindirdi, Zeynep'i bindirdi, evet önünden devam ediyor, herkesin gözün önünde, gözü önünde Zeynep'i Mekke'den çıkarttı, çıkartınca bu hal Kureyş'e çok zor geldi, Kureyş kabilesini gayet zor geldi, daha dün Bedir'de yenilmişiz, o kadar ölümüz var, o kadar esirimiz var, gözümüzün önünde Muhammed'in kızını Zeynep'i götürüyor dediler. Buna engel olmak istediler. Ama kim çıkabilirdi Amr'ın karşısına? Hiç kimse çıkmadı. O zaman Süfyan İbn-i Har, Harbin oğlu Süfyan çıktı. Dedi ki ey benim yeğenim dedi. Sen şu anda dedi şeyi götürüyorsun Zeynep'i. Bu bizim onurumuza dokanıyor. Daha dün Bezir Savaşı'nda bizleri katlettiler, öldürdüler. Gözümüzün önünde nasıl olur da sen bu kızı götürebilirsin dediler. Bu bir ayıptır. Yapman çok günahtır. Uygun değil, bizim kabilemizin onuruyla oynuyorsun dediler. Sen dediler dedi, al bunu götür, kocasının yanında bir müddet kalsın. Daha sonra bir gece alırsın, biz görmeden götürürsün. Demesinler ki, bak Kureyş ne kadar acizdir. Bir kıza bile engel olamadılar. dün herkesi helak etti, yok etti. Şimdi de kızını gönderiyorlar diye bize ihanet gelir dedi. Bu ihanete bizden razı olmayız. Benim yeğenim dedi. Al kızı Zeynep'i götür. Zeynep kocasının yanında bir müddet kalsın. Ondan sonra gecenin bir tanesinde alır götürürsün dediler. Bunun üzerine Amr aldı. Tekrar Zeynep'i kocasının yanında götürdü. Mekke-i Mükerreme. Kısa bir zaman sonra gecelerin birisinde gene Amr aldı. Zeynep annemizi Mekke-i Mükerreme'nin dışında bekleyenlere götürdü. Teslim etti. Teslim etti. Ve onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kızını aldılar Medine-i Münevvere'ye getirdiler Evet Mekke-i Mükerrem'de bir zaman kaldı Ebul As Hazretleri Bir zaman kaldı Evet ailesi kendisinde değil Hem aile sıkıntısı Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerrem Emine-i Münevvere'de Vermiş olduğu söz inşallah yerine gelmişti Bu sıkıntı içerisinde Devam ediyor. Bunun üzerine kendisi eski mesleğini gene eline aldı. Bir kafile halinde Şam'ın yolunu tuttu. Şam'a ticarete gidiyor. Yüz tane deve iki yüz tane de beraberinde hizmetçisi ticarete yardım edecek elemanlar. Elemanlar. Mekke'nin fethinden az bir önce az bir zaman önce bunlar devam ettiler. Mekke'yi mükerremeye ayrıldılar. Medine'yi geçtiler. Şama vardılar. Ticaretten aldılar. Dönüşte, dönüşte bir kafile Medine-i Münevvere'de bunların önüne geçti. Bunları teslim aldı. Mallarıyla, servetleriyle beraber teslim aldı. Peygamber Efendimiz'in huzuruna getirdiler. Medine-i Münevvere'ye getirdiler. Ancak o sırada bir fırsat buldu. Ebulas kaçtı. Yakalanmadı. Yakalanmadı. Gecenin karanlığından yararlanaraktan Kendisinin dirayetine yaralanaraktan kaçtı yakalanmadı. Ve geldi Zeynep hanımının yanına, Zeynep annemizin yanına gecenin ısı saatlerinde kapıyı çaldı, içeri girdi. Ben Ebul Asım dedi, ben geldim dedi kapıyı açtı. Ebu As'ı görünce Zeynep zaten hanımı kendisini içeri aldı ve o halde devam ederken Peygamber Efendimiz sabah namazını kılıyor. Allahu Ekber dedi Zammü Süreyi koşarken Zeynep annemiz Çıktı kenara Ben eşim geldi Asım'ı emanet olaraktan aldım Benim güvencim altındadır Hiç kimse dokunamaz dedi Hiç kimse de dokunamaz diyelim deyince Peygamber Efendimiz bunu namazda eşitti Ve sahabe-i kiramlarda Hakeze bu çareyi eşitti Namazı kıldıktan sonra Allah'ın Resulü buyurdu ki Benim duyduğumu sizler duydunuz mu ey sahabeler? Evet ya Resulullah senin duyduklarını bizler duyduk dedi. Benim dedi şimdi haberim oldu dedi. Daha önce böyle bir şey haberim yoktur dedi. Sahabelere bu çağrıyı buyurdu Allah'ın Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bunun üzerine Peygamberin buyurdu ki Müslümanların en küçükleri en zayıfları istediklerini emanet olaraktan güvence altını alabilir dedi. Güvence altını alabilir dedi. Tabii ki Zeynep'i kastediyor madem ki Zeynep kendisi güvence altında aldıysa onun alması haktır ve gerçektir kimse onun emaneti aldığına kişiye tecavüzde bulunamaz bu fermanı verdi allah Resulü evet peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i çağırdı ey Zeynep buraya gel dedi bu senin kocandır dedi bu senin kocandır dedi buna ikram edeceksin dedi buna ikram edeceksin dedi bunu üzmeyeceksin dedi ve esir alan kişileri çağırdı o fırkayı. Onlara dedi ki: almış olduğunuz bu ceveler, bu emanetler sizin hakkınızdır. İsterseniz Ebul As'a teslim edersiniz, isterseniz teslim etmezsiniz. Sizleri serbest bırakıyorum." dedi Allah Resulü. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin bu sözü üzerine, bu sözü üzerine ya Resulallah ya Resulallah senin arzını yerine getiririz. Ne arz ediyorsan o şekilde olsun dediler. Ebul As'ın yanına vardılar. Ebul As'a dediler ki ey Ebel As bu kadar servet senin yanında. Biz bu serveti sana verelim. Mekke'de kal. Gel iman et dediler. Peygambere gönlünü ver. Allah'a gönlünü ver dediler. Bunun üzerine Ebul As dedi ki hayır yapamam dedi. Ben bir yeni dine gireceğim dedi. İslam dinine gireceğim dedi. Bu İslam dinine girerken başkaların malları bende emanet olaraktan nasıl olur da İslam dinine girebilirim dedi. Bu bana yakışmaz dedi. Bu bir hiledir dedi. Ben gideceğim Mekke'ye. Herkesin hakkını teslim edeceğim. Ondan sonra yolumu seçeceğim dedi. Ve bunun üzerine Ebu'l-Az oradaki servetleri alaraktan, emanetleri alaraktan Mekke-i Mükerrem'in yolunu tuttu. Aylar sonra Mekke'ye vardı. Mekke'de herkesin hakkını teslim etti. Herkese hakkını verdi. Hiç kimsenin hakkı kalmadı ve çağırdı herkesi. Herkes hakkını aldı mı benden? Evet, hakkımızı aldık. Cezakallah, Allah hayr el ceza. Allah sana mükafatlar versin dedi. Herkes bu duayı yaptıktan sonra dedi ki ben dedi orada buraya gelmeden önce Müslüman olacaktım. Allah'ın dilini seçecektim. Ama şu zandan bulundum, işte bizim servetimiz kaldı, yiyeceksiniz diyerekten, böyle bir zanda bulunursuz diye ben orada Müslüman olmadım ve şimdi sizi tarif etti, geldim bu hakkını teslim ediyorum ve burada huzurunuzda, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ Ben Allah'ın birliğine, varlığına iman ediyorum, o peygamber Allah'ın Resulüdür, o onun elçisidir, ona da iman ediyorum dedi. Ve şimdi dedi huzurunuza iman ediyorum Benim imanıma engel olacak hiçbir şey kalmadı dedi Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tekrar Mekke-i Mükerreme'ye döndü Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıktı Orada o resul Şan Efendimizin mübarek sohbetlerine Güzel cemallarına bakaraktan hayatını orada geçirdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten Zeynab annemize de dedi ki şu anda daha o zaman Müslümanların gayrimüslimlerle helal, evlenmesi caiz değil. Caiz idi İslamiyet'in ilk başında. Ve dedi ki Zeynep annemiz Müslüman olmazdan önce Ebu Laz sen şu anda zaten ona haramsın. Haram olduğunu bildir. Bildirdikten sonra o ne zamanki hakka dönerse o zaman senin onun hanımı olacaksın dedi. Ne zamanki Mekke'yi mükerremeden Medine'ye geldi. İslamiyet'ini zaten ilan etmişti. O zaman hem Peygamber Efendimiz'in Kızı Zeynep annemize layık oldu. Hem de Allah'ın Resulü'nün cemalını görmeye, sohbetinde bulunmaya layık oldu. Allah cümlemizi Ebul As Hazretleri'nin şefaatine nail eylesin. Bizlere ona vermiş olduğu aşk ve sevdayı heyecanı da bizlere nasip eylesin Rabbil Alemin. Ve ahir davan enil hamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala aleyh Muhammed.